Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim 40. sure olan Mümin Suresi'nden sonra 41. sure olan Fussilet Suresi'le inşallah devam edeceğiz. Amin icmâîn. Allah razı olsun. Eee bu sure 3. ayette geçen Fussilet kelimesinden adını almıştır. Secde, Ha, Mim ve Mesabih atlarıyla da tanınmakta bu sure.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 Ondan mağfiret dileyim. Ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Şüphesiz, iman edip iyi işler yapanlar için tükenmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O,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 Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatına zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsaidedir. Onlara yardım da edilmez. Semu da gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden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 Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır, yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhine şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi O mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi, eğer dayanılabilirse onların yeri ateştir ve eğer tekrar dünyaya dönüp Allah'ı hoşnut etmek isterlerse memnun edilecek değillerdir. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik, musallat ettik de onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara sustu gösterdiler. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan azap da onlara gerekli olmuştur. kuşkusuz onlar hüsrana düşenlerdir. İnkar edenler bu Kur'an'ı bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız dediler. O inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onlara yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşman Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı onlara, orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt, cehennem vardır. Kafirler cehennemde Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de aşağılanmışlar, aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip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 İyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir ki? İyilik de kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arandaki düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Bunda yani bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan bir kimse kavuşur.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 Rabbinin yanında bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz O'nu tesbih ederler. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz O'nun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçerip kabarır. O'na can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar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 eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hükmedilirdi. Onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedece değildir. Kıyamet gününün bilgisi ona havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve Çekirdeği kabuğunu yarıp çıkamaz Hiçbir dişi gebek kalamaz Ve doğuramaz Allah onlara ortaklarım nerede Diye seslendiği gün Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını Sana arz ederiz derler Böylece Önceden yalvarıp durdukları Onlardan uzaklaşmıştır Kendilerinin kaçacak yeri olmadığını Anlayınca artık işten geçmiştir İnsan hayır istemekten usanmaz Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülülenir. olsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katından benim için daha güzel şeyler vardır derler. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirir ve yantizler. Fakat ona bir şer dokunduğun zaman da yalvarıp durur. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah tarafından ise, siz de onu inkar etmişseniz, o zaman haktan uzak bir ayrılığa düşenler daha sapkın, sapkın kim vardır? İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun yani Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin. Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki o her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Elhamdülillahi abdül alemin.